Kaçış John Steinbeck Seslendiren Akın Altan Monerey'in 15 kilometre kadar aşağısında, Büyük Okyanus'un Sarp kıyılarında Torus ailesinin çiftliği vardı. Denize doğru alçalan birkaç dönümlük bir toprak parçası. Kıyı boyunca uzanan dik uçurumun dibindeki kayalardan beyaz dalgaların çıkardığı sesler gelirdi. Çiftliğin arkasındaki yüksek, granit dağlar göğe doğru yükselirdi. Eteklerde, küçük böcekler gibi üst üste yığılmış olan çiftlik binaları, rüzgar bizi denize uçurmasın diye toprağa kapanmış gibiydiler. Kütüklerden yapılma küçücük kulübeyle ıslak rüzgarın altında inleyip duran çürük ambar, denizden savrulan tuzlarla bozlaşmış granit tepelerin rengini almıştı. İki at, bir kırmızı inek, bir kırmızı buzağı, yarım düzine domuz, bir sürü de sıska, alaca bulaca tavuk. Bütün hayvanları bu kadar cıktı. Toprağa pek verimsiz olan bayırda, azıcık mısır yetişir, durmadan esen rüzgarın altında ezilen, güdük saplar bir türlü doğrulamaz, hep yerde yatar, koçanlarsa sadece karaya bakan yanlarında olurdu. Çiftliği on yıldır kupkuru, zayıf, yorgun bakışlı bir kadın olan Toru sana çeviriyordu. On yıl önce kocası tarlada bir taşa basmış, ayağa kayarak boylu boyunca bir çıngıraklı yılanın üstüne düşmüştü. Bir kere insanı göğsünden soktu mu o yılanlar. Kurtuluş yoktur. Torusana'nın üç çocuğu vardı. Biri on ikisinde biri olan, öbürü on dördünde bir kız olan Emilyo ile Rosie. Yaşlarına göre pek ufak tefektiler. İkisi de esmerdi. Torusana, denizin durgun olduğu, kolcunun da Monerey'in uzak bir yerlerine gittiği zamanlar onları kayalıklara yollayıp balık avlatırdı. Bir de Pepe vardı. Boylu boslu, güler yüzlü, on dokuzundaki oğlu. Terbiyeli, cana yakın bir çocuktu ama pek tembeldi. Kapası kocaman, sipsivriydi. Tepesinden aşağı doğru dökülen tarak görmemiş kapkara saçları, kulübelerin saman damlarına benziyordu. Annesi, durmadan gülen minik gözlerinin üzerinden bir kâkül kesmiş olmasa, önünü bile göremeyecekti. Şakak kemikleri kızıl kızılderililerinki gibi çıkık çıkıktı. Gaga burunluydu. Ama dudakları sanki bir genç kızın dudaklarıydı. Hem dolgun hem de biçimliydiler. Çenesi de narin, incecikti. Şapşal mı şapşal, bacakları, ayakları, bilekleri her yeri ayrı sallanan çok tembel bir çocuktu. Doğrusu Toru sana beğenirdi onu. Yiğit bulurdu ama kendisine söylemezdi. Babanın soyuna uyuşuk ineğin biri karışmış olsa gerek. ''Yoksa nereden olurdu benim senin gibi çocuğum?'' derdi. Bazen de şöyle söylenirdi. ''Sen karnındayken bir gün çalıların arasından miskin, tembel bir çakal çıkıp bana bakmıştı. Ondan böyle oldun sen.'' Pepe aptal aptal gülümser, durmadan çakısını toprağa saplardı. Paslanmasın, hem de keskin olsun diye yapardı bunu. Miras da çakı, babasından kalmıştı. Sustalıydı. Ağır, kocaman demiri kara sapının içine girerdi. Sapın üstünde bir düğme vardı. Pepi ona bastı mı, bıçak dışarı fırlar, kullanılmaya hazır olurdu. Hiç yanından ayırmazdı onu. Babasının çakısıydı. Güneşli bir sabahtı. Uçurumun altında deniz mavi mavi ışıldıyor, beyaz dalgalar kayalarda köpükleniyordu. Sarp dağlara bile bir yumuşaklık gelmişti. Toru sana kütüklerden yapılma kulübenin kapısından bağırdı. ''Pepey, bir iş çıktı sana.'' Karşılık yoktu. Kadın dinledi. Ambarın arkasından kahkahalar geliyordu. Uzun etekliğini toplayıp oraya doğru yürüdü. Pepey sırtını bir kutuya dayamış, yerde oturuyordu. Beyaz dişleri pırıl pırıldı. Emilyo ile Rosie iki yanında durmuş, yüzleri gerilmiş, merakla bekliyorlardı. Beş metre kadar uzakta, toprağa sokulmuş, Bir kızıl çam direği vardı. Pepe sağ elini kucağına bırakmıştı. Avucunda kocaman kara çakısı duruyordu. Ucu sapın içindeydi, kapalıydı. Pepe gülümseyerek gökyüzüne bakıyordu. Emilio birden ha diye bağırdı. Pepe'nin bileği bir yılanın başı gibi titredi. Çakı sanki havada uçarken açıldı, bütün ağırlığıyla kızıl çam direğine saplandı. Kara sap sallanmaya başladı. Üçü de bayıldılar artık. Kahkahalarla gülmeye koyuldular. Rosie direğe koşup bıçağı çıkardı, Pepe'ye getirdi. O gene kapadı sustalığı, gevşek bıraktığı avucunun içine yerleştirdi. Gülümseyerek, sanki gökyüzüne dalmış gibi durdu. Hıh! Ha! Ağır bıçak havada uçup gene gömüldü direğe. Kadın dalgaları yaran bir gemi gibi ilerleyip oyunu bozdu. Bütün gün elinde çakı, saçma sapan işler yapıyorsun. Oyun oynayacak yaşın mı senin artık? diye bağırdı. Pabuç paralamaktan başka bir işe yaramayan şu koca ayakların üstünde hele bir doğrul bakalım. Hadi kalk! Durma! Gevşek omzundan yakalayıp yukarı çekti. Peppy aptal aptal gülümseyerek isteksizliğini belli ede ede doğruldu. Toru sana dinle! diye bağırdı. Koca tembel! Atı yakalayacaksın şimdi, babanın eğrini vuracaksın üstüne, Monere'ye gideceksin. İlaç şişesi bomboş. Tuz da yok. Yürü bakalım sersem kafa. Atı yakala önce. Pepe'nin gevşek vücudunda bir canlanma oldu. Bu nereye? Ben mi? Yalnız mı? Sima mı? Kadın kaşlarını çattı. Şeker alırım diye seviniyorsun değil mi? Öyle şey yok. Yalnız ilaçlarla tuza yetecek kadar para vereceğim. Pepe yılıştı. Deri kurdeliği takacak mısın şapkaya mama? Kadın yumuşamıştı. Olur bebi, takarız. Oğlan kurnazlığı verdi, sesini ayarlayarak. Yeşil mendili de mama? Hı? dedi. Eğer çabuk gider, başına bir iş açmadan dönersen yeşil ipek mendili de veririm. Yemek yerken çıkaracaksın ama, lekeleme sakın. Sinim ama, dikkat ederim ben. ''Büyüdüm artık, erkek oldum.'' ''Sen mi?'' ''Erkek ha?'' ''Süt kuzususun sen daha.'' Pepe her tahtası ayrı oynayan ambara girip bir ip aldı. Atı yakalamaya tepeye yollandı. Canlanmıştı. Hayvanı eğerleyip üstüne bindi. Yola çıkmak üzere kapının önüne geldi. Babasının eğeri öyle eskiydi ki, yer yer parçalanmış olan derinin altından tahtaları görünüyordu. ''Toru sana.'' Üstüne işlenmiş deriden bir kurdele takılı, yuvarlak kenarlı, kara bir şapka getirdi. Uzanıp yeşil, ipek mendili oğlunun boynuna bağladı. Bebeğin mavi ceketi daha az yıkandığı için pantolonundan koyuydu. Toru sana büyük ilaç şişesini uzattı, gümüş paraları oğlunun avucuna saydı. ''Bu ilaç için.'' dedi. ''Bu da tuz için.'' ''Bu babana mum yakasın.'' diye. ''Bununla da küçüklere şeker alırsın.'' Bayan Rodriguez sana yemek verir. Belki gece de koyar. Kiliseye gidince yalnız on padrnoster söylersin. Yirmi beşte, ave maria yeter. Ha ben seni bilirim koca çakal. Resimlere mumlara dalar, bütün gün orada ave maria okursun gene. Kilisede öyle güzel şeylere bakmak hiç iyi değildir. Günahtır. Kara şapka, Pepe'nin sivri kafasını saçlarını örtünce üstüne bir büyük adam hali, bir gurur geldi. İre hayvana yakışıyordu. Annesi beğendi onu, esmerdi, ince, uzundu. Yavaşça, ilaç için olmasaydı seni böyle yalnız göndermezdim küçük herif, dedi. İlaçsızlık kötü, bir diş ağrısı gelir, midesi bulanır insanın, bir şey olur. Pepe, adios mama, diye bağırdı. Çabucak dönerim. Beni hep yollamalısın böyle yalnız başıma. Erkek sayılırım artık. Süt kozususun sen daha. Delinin birisin. Pepe omuzlarını kaldırdı, dizginlerin ucunu atın boynuna vurup yola düzüldü. Bir ara dönüp arkasına baktı. Emilio, Rosie, Tori sana durmuş, onun gidişini izliyorlardı. Gülümseydi, gurur duydu, sevindi, iri hayvanı tırısa kaldırdı. Pepe bir tepenin arkasında kaybolunca Toruzan'a küçüklere döndü ama kendi kendine konuştu. ''Artık erkek sayılır.'' dedi. ''Evde yeniden bir erkek olması hoş bir şey doğrusu.'' Gözlerini kısıp çocuklara baktı. ''Hadi kayalıklara koşun şimdi. Sular çekiliyor. Midye de bulursunuz belki.'' Oltaları verdi ellerine. Sonra durup onların deniz kıyısına doğru gidişini gözledi bir zaman. Küçük değirmen taşlarını kapının önüne çıkarıp Mısır öğütmeye başladı. İkide bir, Pepe'nin gittiği yola bakıyordu. Öğle oldu, geçti, akşam indi. Küçükler getirdikleri midyeleri taşlara vurarak temizlediler. Anneleri daha inceltmek için çörekleri dövdü. Kırmızı güneş, okyanusa doğru alçalırken yemek yediler. Sonra kapının önüne oturup büyük, beyaz ağın dağlar üzerinde yükselişine baktılar. Torusana. ''Şimdi bayan Rodríguez'in evindedir Pepe.'' dedi. ''Kim bilir ne güzel şeyler ikram etmişlerdir ona. Belki bir armağan da verirler.'' Emilio büyüyünce ben de gidip Monere'den ilaç alacağım.'' dedi. ''Pepe bugün mü erkek oldum ama?'' ''Kadın bilgiç bilgiç, bir çocuğun erkek olabilmesi için.'' dedi. ''Önce ailede bir erkeğin yokluğu duyulmalı. Unutmayın bunu.'' Ben kırk yaşına girmiş çocuklar bilirim. Erkek yokluğu duyulmamış. Onlar da çocuk kalmışlardır. Az sonra yattılar. Anneleri büyük meşe yatağına, Emilyo ile Rosie odanın öbür ucundaki içleri saman, koyun pöstekisi dolu kutularına girdiler. Ay gökyüzünde yükseldi. Dalgalar kayalarda uğuldadı. Horozlar öttü, derken suların uğultusu dinip fısıltı haline geldi. Ay denize doğru indi. Horozlar öttü yeniden. Pepe soluk soluğa kalmış atının üstünde eve döndüğü sırada, Ay sulara iyice yaklaşmıştı. Köpeği yola fırlayıp sevinçle havlayarak atın çevresinde döndü. Pepe eğeri çözüp yere bıraktı. Küçük kulübe ay ışığında pırıl pırıl yanıyor, dört köşe gölgesi kuzey doğuya doğru uzanıyordu. Doğudaki büyük dağlar ışıktan sislenmiş gibiydi. Tepeleri erimiş, gökyüzüne karışmıştı. Pepe bitkin bir halde üç basamağa çıkıp eve girdi. İçerisi karanlıktı. Köşede bir kumaş ışırtısı oldu. Toru sana yatağından bağırdı. Kim o? Pepe sen misin? Sima mı? İlaçları aldın mı? Sima mı? İyi öyleyse hadi yat Bayan Rodriguez seni alıkoyar diyordum Pepe karanlık odanın ortasında Kıpırdamadan duruyordu Ne duruyorsun öyle Pepe? Şarap mı içtin Si mama İyi öyleyse yat uyu açılırsın Pepe'nin sesi yorgun bitkindi Ama titremiyordu Mumu yak mama Dedi Dağlara çıkmam gerekiyor ''Ne oldu Pepe? Aklını mı oynattın?'' Kadın bir kibrit çaktı. Alevin çöpü sarmasını bekledi. Yatağının yanında yerde duran mumu yaktı. ''Söyle Pepe, ne diyorsun?'' Merakla oğlunun yüzüne baktı. Pepe değişmişti. Çenesinin narinliği, inceliği kalmamıştı. Ağzı içeri çekilmiş, dudaklarının çizgileri daha belirli olmuştu. Artık gülümsemiyordu. Utangaçta değildi. Dudakları keskinleşmiş, gerilmişti. Kararını vermiş bir hali vardı. Yorgun, dümdüz bir sesle anlattı. Hepsini, olduğu gibi anlattı. Bayan Rodriguez'in mutfağına birkaç kişi gelmişti. Şarap içmişlerdi. Pepede içmişti. Sonra kavga etmişlerdi. Adam Pepe'ye çatmıştı. Derken sustalı kendiliğinden gitmişti adeta. Pepe anlamamıştı bile. Uçmuş, saplanmıştı. O konuşurken anasının yüzü gerildi, büsbütün zayıf göründü. Pepe, ben erkeğim artık, mama, dedi. Adam bana öyle şeyler söyledi ki dayanamadım. Kadın başını salladı. Öyle, erkeksin, zavallı küçük Pepe. Erkeksin. Biliyordum böyle olacağını. Daha direğe bıçak atışını görür görmez anlamıştım. Korkmuştum. Bir an yüzü yumuşamıştı. Yeniden gerili verdi. Durma. Hazırlan çabuk. Git. Uyandır Emilyo ile Rosie. Çabuk git. Pepe köşeye koyun postekilerinin içinde uyuyan kardeşlerinin yanına gitti. Eğildi. Yavaşça sarsdı onları. Uyan Rosie. Uyan Emilio. Mama kalkmanızı istiyor. Küçükler uyanıp mum ışığını alıştırmak için gözlerini ovuşturdular. Anneleri yataktan kalkmış, uzun kara yetekliğini geceliğinin üzerine çekmişti. Emilio diye bağırdı. Koş, öbür atı yakala Pepe'ye. Hadi çabuk, durma, çabuk. Emilio ayağına tulumunu geçirip, ne olduğunu anlayamadan, uykulu uykulu kapıdan dışarı fırladı. Kadın, arkandan gelen var mıydı, diye sordu. Hayır mama, iyice dinledim. ''Kimse yoktu arkamda.'' Kadın odanın öbür ucuna uçtu. Duvardaki bir çividen, çadır bezinden yapılma bir su aldı, yere attı. Yatağından bir battaniye çekti, iyice büktü, iki ucunu birleştirip bağladı. Sobanın yanındaki kutudan yarı yarıya dolu bir çuval çıkardı. İçinde dilim dilim kesilmiş kuru pastırma vardı. ''Babanın kara ceketi. Pepe, al giy şunu.'' Pepe odanın ortasında durmuş ona bakıyordu. Kadın kapının arkasından tüfeği aldı. Uzun bir 3856. Aşınmış namlusu boydan boya parlıyordu. Peppi tüfeği aldı. Dirseğini büküp kolunun üstünde tuttu. Kadın deli bir kese getirerek içindeki kurşunları onun avucuna saydı. 10 tane kalmış dedi. Sakın boşa harcama. Emilio kapıdan kafasını uzattı. Quis caballo mama, eğile al öbür attan ona vur. Battaniyeyi de bağla. ''Al şu pastırmayı da bağla yere. Pepee hala kıpırdamadan duruyor, annesinin telaşlı hareketlerini gözlüyordu. Çenesi gerilmiş, dolgun dudakları iki yana çekilmiş, incelmişti. Anasına kuşku dolu gözlerle bakıyordu. Rosie sordu. ''Pepee nereye gidiyor?'' Toru gözleri zehir gibiydi. Pepee yolculuğa çıkıyor. ''Pepee erkek artık. Erkekçe işleri var yapacak.'' Kepi dikleşti, omuzlarını gerdi. Dudaklarının biçimi de değişti. Tıpkı annesine benzedi. Hazırlık bitmişti. At kapının dışında bekliyordu. Tulumdan damlayan sular, hayvanın boynundan aşağı doğru uzanan ıslak bir çizgi yapmıştı. Gün ağrıyordu. Ay ışığı görünmez olmuştu. Büyük, beyaz ay denize dalıp kaybolmak üzereydi. Bütün aile odunlardan yapılma kulübenin kapısına çıkmıştı. Annesi Pepe'nin önüne durdu. Bak oğlum, karanlık basmadan mola verme sakın. Ne kadar yorgun olursan ol, uyuma. Ata da dikkat et, çatlayıp kalmasın yarı yolda. Kurşunlarını da boşuna harcama, biliyorsun. Sadece on kurşunun var. Mideni pastırmayla doldurma, hasta olursun sonra. Biraz pastırmayı otla doldur mideni. Dağlarda kara gözcülere rastlarsan, sakın yanaşayım, konuşayım deme onlarla. Dua etmeyi de unutma. Kuru ellerini Pepe'nin omuzlarına koydu. Parmaklarının ucuna yükselip iki yanağından öptü. Pepe de onu öptü iki yanağından. Sonra gidip Emilyo ile Rosie'yi de öptü. Pepe annesine döndü. Onda bir yumuşama, gevşeme, azıcık olsun bir zayıflık arıyordu ama... Kadının yüzü taş gibiydi. ''Git artık.'' dedi. ''Civciv gibi yakalanmayı bekleme.'' Pepi ata bindi. ''Ben erkeğim artık.'' dedi. Dağlara çıkan yolu tutup küçük boğaza doğru gitmeye başladığında ortalık ağarmak üzereydi. Ay ışığıyla gün ışığı savaşıyordu. O yüzden de hiçbir şey görünmez olmuştu. Yüz metre kadar gidince Pepe'nin çevresini bir sis sardı. Daha boğaza girmeden boz renkli, belli belirsiz bir gölge haline gelmişti. Kadın kapının önünde dimdik duruyordu. Bir yanında Emilio, bir yanında Rosie vardı. İkide bir annelerine kaçamak bakışlar atıyorlardı. Pepe'nin boz biçimi dağların eteğine karışıp yok olunca kadın gevşedi. Ölülerin arkasından yas tuttukları zaman yaptıkları gibi yüksek sesle, haykırmaya, İnlemeye başladı. ''Güzeldi, gitti diye bağırdı. ''Koruyucumuz, oğlumuz gitti.'' Emilyo ile Rosie de inlediler. ''Güzeldi, gitti, gitti, gitti.'' Beylik yas aykırmasıydı bu. Bir çığlık olarak başlıyor, inler gibi bitiyordu. Kadın, Üç kere böyle bağırdıktan sonra dönüp eve girdi. Kapıyı kapadı. Emilio ile Rosie ne yapacaklarını şaşırmış kalmışlardı. İçeride annelerinin ağladığını duydular. Deniz kıyısına, uçurumun orada oturmaya gittiler. Omuzları birbirine değiyordu. Emilio "Pepi ne zaman erkek oldu?" diye sordu. Rosie "Dün gece." dedi. Dün gece Monterey'de. Okyanusun üzerindeki bulutlar, dağların arkasında yükselen güneşin ışıklarıyla kırmızıya boyandı. Bu sabah kahvaltı yok, dedi Emilio. Mama yemek yapmaz bugün. Rosie cevap vermedi. Emilio, Pepe nereye gitti diye sordu. Rosie ona baktı, bir düşündü. Yolculuğa çıktı, dedi. Geri dönmeyecek bir daha. Öldü mü? Öldü mü dersin? Rosie denize baktı. Ta ufukta, arkası sıra bir duman çizgisi bırakan küçük bir vapur görülüyordu. Ölmedi, dedi. Daha ölmedi. Pepe koca tüfeği önüne, eğerin üstüne yanlamasına koydu. Atı tepeye doğru çevirip kendi haline bıraktı. Dönüp arkasına bakmadı. Kayalık yamaçlar kısacık çalılarla örtülmeye başlar başlamaz, Pepe patikalardan birini bulup girdi. Boğazın başına gelince atın üstünde dönüp arkasına baktı. Evler sisli ışığın içinde görünmez olmuştu. Pepe başını önüne eğdi. Boğazın yüksek tepeleri üzerine kapandı. At boynunu uzattı, soludu. Ayaklarını patikaya uydurmuş gidiyordu. Yolu iyiydi. Koyu renk, yumuşak, çürümüş yapraklarla karışmış toprağın üstüne kum gibi ufalanmış taşlar serpilmişti. Boğazın kıyısını dolanıp az bir yokuşla ırmağın yatağına doğru iniyordu. Irmağın suyu azıcıktı. Güneşin ilk ışınlarının altında parlayarak ağır ağır akıyordu. Dibindeki küçük, yuvarlak taşlar yosunların pas rengini almıştı. Kıyıdaki kumlarda yüksek, sık, yabani naneler büyüyordu. Suyun içinde ise tohuma kaçmış tereler vardı. Patika ırmaktan karşı kıyıya geçiyordu. At suya girince durdu. Pepey dizginleri bırakıp hayvanı suladı. Biraz sonra boğazın kenarları dikleşti, dev gibi kızıl çamlar yolun iki yanını sardı. Kocaman, yuvarlak gövdeleri kırmızıydı. Yaprakları eğrelti otları gibi... Oyalı oyalı yemyeşildi. Pepe, ağaçların arasına dalınca güneş görünmez oldu. Ağaçların donuk yeşilliğinde kokulu, mor bir ışık vardı. Irmağa çalılar, böğürtlenler, yüksek eğrelti otları çevriliyordu. Tepede kızıl dalları birbirine kavuşmuş, gökyüzünü örtmüştü. Pepe tulumdan su içti. Uzanıp çuvaldan kara bir pastırma dilimi çıkardı. Beyaz dişleriyle kemire kemire bir parçasını kopardı. Yavaş yavaş çiğnedi. Arada bir su içiyordu. Minik gözleri uykuluydu, yorgundu. Ama yüzünün adaleleri gergindi. Patikanın toprağı iyice kararmıştı artık. Atın nallarının altında yumuşak sesler çıkarıyordu. Yukarı doğru çıktıkça ırmağın akışı hızlanıyor, Taşların üstünde küçük çağlayanlar oluyordu. Beş parmaklı eğrelti otları suyun üzerine sarkıyor, uçlarından sular damlıyordu. Pepe öne doğru eğilmiş, ayaklarından birini üzengiden çıkarıp sarkıtmıştı. Yolun kıyısındaki ağaçlardan bir yaprak koparıp pastırmanın tadını geçiştirsin diye bir an ağzında tuttu. Tüfeğini eğerin üstüne bırakmıştı. Birden doğruldu. Atını patikadan çevirip hızla, Büyük bir kızılçamın arkasına sürdü. Sesi çıkmasın diye dizginleri sıkıca çekti. Dikkat kesilmişti. Burnunun delikleri titriyordu. Yukarıdan doğru yumuşak nal sesleri geldi. Bir atlı geçti. Kırmızı yanaklı, şişman bir adamdı. Kısa, diken gibi, beyaz bir sakalı vardı. At, Pepe'nin patikadan ayrıldığı yere gelince boynunu uzattı, bir sesler çıkardı. Uslu dur, dedi adam. Hayvanın başını yukarı çekti. Son nal sesleri de kesilince Pepe gene patikaya çıktı. Artık eğrin üstünde kendini bırakmıyordu. Koca tüfeğini kavradı, bir kurşun sürmek için mekanizmasını açtı, doldurdu, horozu yarım kaldırdı. Patika iyice dikleşmişti. Kızılçam ağaçları daha küçülmüş, tepeleri açılmıştı. Çoğunun uçları kopuktu, Rüzgar kırmıştı. At zor yürüyordu. Güneş tam tepeye çıktı. Sonra yavaş yavaş alçalmaya başladı. Irmak başka bir boğaza kıvrılarak patikadan ayrılıyordu. Pepe atından indi. Irmaktan ayrılır ayrılmaz ağaçlık sona erdi. Yolun iki yanını sadece sık gevrek ada çayları çeşit çeşit çalılar çevreliyordu. Yumuşak Kara toprakta kalmamıştı artık. Sadece kırık taş parçaları vardı yolda. At, küçük taşların üstünde sesler çıkararak ilerledikçe, kertenkeleler çalıların içine kaçışıyordu. Pepe dönüp arkasına baktı. Artık açıklıktaydı. Ta uzaklardan bile görülebilirdi. Bayırı tırmandıkça, toprak daha kabalaşıyor, korkunçlaşıyor, kurulaşıyordu. Yol büyük, Dört köşe kayaların üstünden geçiyordu. Küçük boz tavşanlar çalıların içinde koşuşuyor, kuşun biri de hiç değişmeyen gıcırtı gibi bir ses çıkarıyordu. Doğudaki kayalık dağların çıplak tepeleri, alçalan güneşin altında solmuş, kurumuş, tozlanmıştı. Ad tepede görülen V biçimindeki geçide doğru bütün gücüyle tırmanıyordu. Pepey dakikada bir dönüp arkasına bakıyor, Sonra gözleriyle ilerideki tepeleri araştırıyordu. Bir keresinde çıplak beyaz tepelerden birinde kara bir leke görür gibi oldu. Hemen başını çevirdi. Kara gözcülerden biriydi. Bu gözcülerin kim olduğunu, nerede yaşadıklarını kimse bilmezdi. Onlarla hiç ilgilenmemek daha iyiydi. Patikadan ayrılmayan, kendi yolunda giden kimselere dokunmazlardı. Hava kuruydu. Aşınan dağlardan rüzgarın getirdiği incecik tozlar uçuşuyordu her yanda. Pepe bir iki yudum su içti. Tulumunu sıkı sıkı tıpalayıp hayvanın yanına sarkıttı. Patika taş yamaçtan yukarı doğru tırmanıyordu. Kayaların yanından kıvrılıyor, yarıkların içinden geçiyor, eski su yataklarına dalıp çıkıyordu. Pepe, tepedeki geçide gelince durup uzun bir zaman arkasına baktı. Kara gözcüler görülmüyordu. Arkadaki patika boştu. Kızıl çamların tepeleri, ırmağın geçtiği yerleri gösteriyordu. Pepe geçitte ilerledi. Yorgunluktan gözleri neredeyse kapanacaktı. Ama yüzü gene de sert, gergindi. Dağ rüzgarları geçitte inleyerek esiyor, parçalanmış koca granitlerin köşelerinde ıslıklar çalıyordu. Kırmızı kuyruklu bir atmaca dağların ucuna değercesine süzülüp kızgın çığlıklar attı. Pepe iki yanı çarpık çırpuk. Çatlak taşlarla sınırlı geçidi aşıp öbür ucuna gelince önünde uzanan yeni vadiye baktı. Patika yarık kayaların arasından yuvarlana yuvarlana hızla iniyordu. Bayırın altında karanlık bir leke gibi sık bir çalılık görülüyordu. Onun öte yanında meşe ağaçlarıyla kaplı küçük bir düzlük vardı. Düzlüğü boydan boya yemyeşil bir çimen çizgisi kesiyor, arkasından da başka bir dağ yükseliyordu. Cansız kayaları, büyümemiş kısa kara çalılarıyla ıssız bir dağ. Pepi gene bir iki yudum su içti. Hava o kadar kuruydu ki burnunun delikleri kabuklanmıştı. Dudakları yanıyordu. Atını patikadan aşağı sürdü. Hayvanın ayakları yokuş yolda kayıyor, tutunmaya çalışıyor, küçük taşları çalıların içine yuvarlıyordu. Güneş batıdaki dağların arkasında kalmıştı. Ama meşe ağaçlarının Düzlükteki çimenlerin üstünde pırıl pırıl yanıyordu. Kayalık yamaçlar, güneşten topladıkları sıcaklığı saçmaktaydı. Pepe, karşıdaki kupkuru, cansız dağın tepesine baktı. Bir kayanın üstünde gökyüzüne doğru yükselen kara bir leke gördü. Bir insandı bu, kafasını hemen başka yanlara çevirdi. Hiç ilgilenmiyormuş gibi yaptı. Bir an sonra gene baktı yukarı. Leke yok olmuştu. Yokuş aşağı daha hızlı yol alıyordu. At bazen ayağını basacak yer arayarak duralıyor, bazen de basıp kayıyordu. Sonunda aşağı vardılar. Yüksek, kara çalıların boyu pepeyi aşıyordu. Dikenlerden korunmak için yüzünün bir yanına tüfeğini, öbür yanına da dizginleri tutan elini kaldırdı. Çalılığı geçince kısa ama iyice dik bir yokuşu tırmandı. Yemyeşil çimenler, Yus yuvarlak, toprağa yayılıp oturmuş meşe ağaçlarıyla düzlük önündeydi. Bir an geldiği patikayı gözden geçirdi. Ne bir kıpırdanma vardı, ne de bir ses duyuluyordu. Yeşil çimenlere doğru ilerledi, ıslak düzlüğün öbür ucunda topraktan sızan küçük bir pınar buldu. Sular çimenlerin üstüne yayılmadan önce bir çukurun içine toplanıyordu. Pepe tolumunu doldurdu. Sonra atı çukurun başına getirip suladı. Bu işler bitince, Hayvanı meşe ağaçlarının altına ta ortalara doğru götürdü. Hiçbir yandan görülmeyen bir yerde eğerini koşumlarını çıkarıp yere attı. At çenelerini iki yana açarak esnedi. Pepe hayvanın boynuna birip geçirip ağaçlardan birine bağladı. Epeyce geniş bir alanda gezip otlayabilirdi. At ıslanmamış çimenleri yerken Pepe eğerin yanına gitti, çuvaldan kara bir dilim pastırma aldı, Ağaçlığın kıyısındaki meşelerden birine doğru yürüdü. Oradan patika görünüyordu. Kuru meşe yapraklarının üstüne uzandı. Pastırmasını kesmek için elini cebine atarak kocaman kara çakısını çıkarmaya davrandı. Ama çakısı yoktu. Dirseğinin üstüne dayanarak uzandı, pastırmayı çiğnemeye başladı. Yüzü bomboştu. Ama bir erkeğin yüzüydü artık. Akşamın parlak ışığı doğudaki tepelere vuruyor, Vadi gittikçe kararıyordu. Güvercinler tepelerden pınara doğru uçtu. Çalılıklardan bıldırcınlar fırlayıp onlara katıldı. Birbirlerine seslendiler. Pepe, göz ucuyla düzlüğün altındaki çalılıktan bir gölgenin süzülüp çıktığını gördü. Yavaşça başını çevirdi. Benekli, iri bir yaban kedisi pınara doğru sürünüyordu. Karnı toprağa değiyor, bir ağırlığı yokmuş gibi, Bir düşünce gibi hareket ediyordu. Pepe tüfeğinin horozunu kaldırdı, ucunu doğrulttu. Sonra çekingen çekingen patikadan yukarı baktı. Horozu yavaşça indirdi. Yerden ince bir meşe dalı alıp pınara doğru attı. Bıldırcınlar gürültüyle kalktı, güvercinler kanatlarıyla ıslıklar çalarak uçuştular. Koca kedi doğruldu. Soğuk, sarı gözleriyle uzun bir an Pepe'ye baktı. Sonra korkusuzca dönüp geldiği yere, Aşağıdaki çalılığa dalıp kayboldu. Karanlık hızla çökerek derin vadiyi kapladı. Pepe dualarını mırıldandı. Kafasını koluna dayadı, uyudu. Ay yükseldi, vadiyi soğuk, mavi bir ışık kapladı. Rüzgar tepelerden aşağı doğru uğuldu yara kesti. Tavşan avlamaya çıkan baykuşlar yamaçlarda bir aşağı bir yukarı uçuştular. Düzlüğün altındaki çalılıkta bir çakal uludu. Gecenin esintisine uyan meşeler fısıldanmaya başladı. Pepe doğruldu, dinledi. Atı kişnemişti. Batıdaki tepelerin arkasına doğru kayan ay, vadiyi gittikçe karanlıklaştırmaktaydı. Pepe tüfeğine sarılmış, gergin bir halde duruyordu. Patikanın ta yukarılarından doğru başka bir kişneme geldi. Kırılıp ufalanmış taşların üstünde nal sesleri duyuluyordu. Ayağı fırladı, atına koştu. Ağaçların altına çekti onu. Eğeri vurdu. Yokuş çıkacakları için kolanını iyice sıktı. Hayvanın sağa sola kaçırdığı kafasını yakalayıp gemi ağzına geçirdi. Sutulumuyla pastırma çuvalı duruyor mu diye eğeri yokladı. Sonra atın üstüne atlayıp yokuşa doğru sürdü. İyice karanlıktı. At düzlüğün ucunda başlayan patikayı bulup girdi. Taşların üstünde kayarak yukarı doğru ilerledi. Pepe'nin eli başına gitti. Şapkasını meşe ağacının altında unutmuştu. Güneşin ilk ışıkları havayı doldurduğunda, at patikanın epeyce yukarılara tırmanmıştı. Karanlıkta aydınlığın karışmasından doğan parlak bir bozluk kaplamıştı her yanı. Yavaş yavaş tepenin keskin, diş diş aşınmış uçları belirmeye başladı. Rüzgarların etkisiyle parçalanmış, Çürümüş granitler. Pepe dizginleri eğerin ucuna takmış, atı kendi haline bırakmıştı. Karanlıkta bacakları çalılara sürünüyor, dikenler pantolonuna takılıyordu. Sonunda dizinde bir kapak açıldı. Tepeden ışıklar dökülmeye başladı. Güdük çalılar, kayalar bu yarım ışığın altında garip bir yalnızlığa bürünmüştü. Sonra ışıklara bir sıcaklık geldi. Pepe dizginleri çekti, dönüp arkasına baktı. Aşağıda daha aydınlanmamış olan vadide hiçbir şey göremedi. Doğmak üzere olan güneşin üstünde gökyüzü mavileşiyordu. Dağların ıssızlığında zavallı, kuru çalılar ancak bir metre büyüyebilmişti. Orada burada çürümeye bırakılmış evler gibi, granit tabakalarının çevresindekilerden daha sert oldukları için aşınıp gitmemiş olanları yükseliyordu. Pepe kendini bıraktı atın üstüne. Gevşedi. Su içti tulumdan, bir pastırma dilimini ısırdı. Ta yukarıda, ışıkların içinde tek başına bir kartal gibi süzülüyordu. Ne olduğunu anlamaya kalmadan, Pepe'nin atı kişneyerek yana yıkıldı. Silah sesi vadiyi doldurmadan o yere yıkılmıştı bile. Hayvanın tir tir titreyen sağrısındaki bir delikten tertemiz kırmızı kan fışkırıyor, duruyor, fışkırıyor, duruyordu. At bir debelendi, Nalları yeri dövdü. Pepee onun yanında yarı şaşkın yatıyordu. Yavaşça aşağı doğru baktı. Başının yanındaki çalılardan bir dal koptu. Vadinin bir ucundan öbür ucuna ikinci silah sesinin yankıları duyuldu. Pepee kendini çılgın gibi bir çalının arkasına attı. Dizleriyle tek elinin üstünde tepeye doğru tırmanmaya başladı. Sağ elinde tüfeği vardı. Onu topraktan yukarı kaldırmış, ileri doğru tutuyordu. Düşünerek değil, bir hayvanın kendini koruyuşu gibi içgüdüleriyle hareket ediyordu. Bayırın üstündeki koca granit kayalardan birine doğru süründü. Çalıların yüksek yerlerinde iki kat olup koşuyor, alçak yerlerinde ise tüfeğini ileri doğru havaya kaldırıp karnının üstünde sürünüyordu. Son bir parçada hiç çalı yoktu. Pepe hız aldı, fırlayıp o açıklığı geçti. Şimşek gibi, bir kayanın arkasına attı kendini. Soluk soluğa, taşlara dayandı. Biraz durulunca koca kayanın arkasında ilerledi. Arasından yamacın ince bir parçası görülen daracık bir yarık buldu. Yüzük koyun uzandı yere. Tüfeğinin namlusunu yarı uydurup beklemeye başladı. Güneş batıdaki tepeleri kızartmıştı. Atmacalar atın oraya doğru süzülüyordu. Küçük, kahverengi bir kuş, tam tüfeğin ucundaki ada çayı yapraklarında gezindi. Tepeden aşağı süzülen bir kartal dönüp gökyüzünde yükselen güneşe doğru uçtu. Pepe ta aşağıdaki çalılarda bir kıpırdanma gördü. Tüpeğini kavradı. Küçük kahverengi bir tavşan patikaya çıkıp nazlı nazlı salınarak karşı kıyıya geçti. Çalıların içine dalıp kayboldu. Pepe uzun bir zaman bekledi. Ta aşağıda küçük düzlüğü, meşe ağaçlarını, yemyeşil çimenliği görüyordu. Birden gözleri gene patikaya çevrildi. 300 metre kadar ötedeki çalılarda bir kıpırdanma olmuştu. Tüfeğini çevirdi. Arpacığı gezin içinde gördü, sonra aşağıya bir baktı, gezi bir çentik kaldırdı. Çalılıkta aynı kıpırdanma tekrarlandı. Tam oraya nişan aldı. Pepe tetiği çekti. Patlamayla çıkan ses yamaçtan aşağı indi, oradan karşı dağlara çıktı, yansıyıp geri geldi. Her yana bir sessizlik çöktü. Kıpırdanma da kesildi. Sonra yarığın kıyısına granite beyaz bir çizgi çizili verdi. Bir kurşun vınladı. Aşağıdan doğru silah sesi geldi. Pepe sağ elinde bir acı duydu. İnce, uzun bir granit parçası işaret parmağıyla orta parmağının arasına saplanmış, ucu da avucundan dışarı fırlamıştı. Taşı dikkatle çekip çıkardı. Kan hem az hem de devamlı akıyordu. Bir atar damar ya da toplar damar kesilmemişti. Pepe kayadaki bir uyuğa uzanıp bir avuç örümcek ağa topladı. Hepsini birden yaranın üstüne bastırarak yapıştırdı, kan hemen durdu. Tüfeği yerdeydi. Pepe onu kaldırıp yeni bir kurşun sürdü içine. Sonra karnının üstünde sürünerek çalılara daldı. Önce sağa doğru gitti, sonra tepeye döndü. Yavaş yavaş, dikkatle hareket ediyordu. Kuytu bir yere doğru sürünüyor, bir zaman dinleniyor, sonra gene sürünüyordu. Dağlık yerlerde güneşin vadileri aydınlatmak için epice yükselmesi gerekir. Sıcak yüzünü dağın tepesinden gösterince her yanı verdi. Beyaz ışık kayalara vurdu, sonra yansıyarak göğe doğru yükseldi. Kayalar, çalılar onun sıcaklığıyla titredi adeta. Pepe, görünmemek için zikzaklar yaparak dağın tepesine doğru gidiyordu. Parmaklarının arasındaki derin yara zonklamaya başlamıştı. Görmeden bir çıngıraklı yılanın yanına sokulmuştu. Hayvan kuru kafasını kaldırıp tıslayınca gerilip yolunu değiştirdi. Çabuk hareketli boz kertankel'ler onu gördükçe bir toz çizgisi kaldırarak sağa sola kaçışıyordu. Bir küme örümcek ağı daha bulup zonklayan eline bastırdı. Pepe tüpeğini sol eliyle taşıyordu artık. Karma karışık saçlarından süzülen küçük ter damlaları yanaklarından aşağı yuvarlanıyordu. Dili, dudakları şişmiş, ağırlaşmıştı. Salyasını ağzında tutabilmek için dudaklarını büzüyordu. Minik, kara gözleri acı acıydı. İçleri kuşku doluydu. Bir keresinde boz bir kertenkele, kuru toprakta tam onun önünde, durup kafasını da başka bir yana çevirince, taşı vurduğu gibi ezdi hayvanı. Güneş tepeye yükselip öyle olduğunda daha bir kilometre bile gidememişti. Bütün gücünü harcayarak yüz metre kadar ilerideki bir çalılığa doğru süründü. Bitkindi. Çalılığa varınca dikenli, kaba gövdelerin arasına uzandı. Başını sol kolunun üstüne bıraktı. Çeyrek çalıların altında pek gölge yoktu. Ama onu gizliyordu. Uzaktan görülmezdi. Pepe yatar yatmaz uyudu. Güneş sırtına vuruyordu. Birkaç küçük kuş seke seke yanına geldi. Bir baktılar ona. Sonra gene uzaklaştılar. Pepe uykusunun arasında kıvranıyor, iki de bir yaralı elini kaldırıp indiriyordu. Güneş tepelerin arasında kayboldu. Önce akşamın serinliği indi, sonra da gece bastırdı. Yamaçta bir çakal uludu, Pepe sıçırıyarak uyandı. Uykulu gözlerle baktı çevresine. Eli şişmiş, ağırlaşmıştı. Kolunun içinden yukarı doğru bir çizgi gibi uzanan acı koltuğunun altındaki bir bezde bitiyordu. Çevresini bir gözden geçirdi, dinledi, sonra ayağa kalktı. Dağlar kapkaraydı. Ay daha doğmamıştı. Pepe karanlıkta durdu. Babasının ceketi koluna çok ağırlık veriyordu. Dili şişmiş, ağzını doldurmuştu. Ceketin içinden usul usul sıyrıldı, çalıların içine attı onu. Sonra tepeye doğru tırmanmaya başladı. Kayaların üstüne düşüyor, çalıları yarıp geçiyordu. Yürürken tüfeğini hep taşlara çarpıyordu. Kumla çakıl karışımı küçük kümeler, parçalanmış taşlar ıslıklar çalarak aşağı yuvarlanıyordu. Bir zaman sonra ay çıktı, dağın aşınmış tepesini aydınlattı. Ay ışığında Pepe çok daha kolay ilerliyordu. Öne doğru eğiliyor, zonklayan kolunu vücudundan ileride tutuyordu. Dik yamacı dinlene dinlene çıkıyordu. Hızla birkaç metre tırmanıyor, sonra durup dinleniyor, sonra gene tırmanıyordu. Rüzgar çalıların kuru dallarında sesler çıkararak bayırdan aşağı doğru esti. Pepe dağın tepesine vardığında ayda tam tepeye yükselmişti. Son yüz metrede yıpratıcı rüzgarların esişiyle hiç toprak kaymamıştı. Çıplak kayalara tırmanıyordu. Tepeye gelince öbür yana baktı. Önünde deminkinin tıpkısı bir yol vardı. Ay ışığının altında sisli gibiydi. Baştan başa kara çalılarla, kuru ada çaylarıyla kaplıydı. Karşı yamaç dimdik yükseliyor, dağın aşınmış, diş diş tepesi gökyüzüne doğru uzanıyordu. Vadinin dibindeki çalılar sıktı, karanlıktı. Pepe tepeden aşağı doğru ilerledi. Susuzluktan gırtlağa kurumuştu. Önce koşmaya kalktı, düştü, yuvarlandı. Sonra daha dikkatli gitmeye başladı. Dibe vardığında ay dağların ardında kayboluyordu. Elleriyle toprağı yoklayıp su arayarak çalıların arasına daldı. Irmağın yatağında su yoktu, sadece ıslak toprak vardı. Pepe tüfeğini yere bıraktı, bir avuç çamur alıp ağzına attı. Sonra garip bir ses çıkararak çamuru dilinden tırnaklarıyla kazıdı. Çamur yakı gibi yapışmıştı. Irmağın yatağına parmaklarını daldırarak bir delik açtı. Su toplansın diye küçük bir kuyu kazmak istiyordu. Ama derinleştirmeden başı önüne ıslak toprağa düştü, uyudu. Güneş doğdu. Günün sıcaklığı her yanı sardı. Pepe hala uyuyordu. Böyleden sonra akşama doğru kafası kalktı. Çevresine bakındı. Gözleri yorgunluktan ancak birer çizgi gibi aralanıyordu. Altı metre ötede sığ çalıların içinde kocaman bir dağ aslanı durmuş ona bakıyor, uzun kalın kuyruğunu tatlı tatlı sallıyordu. Kulaklarını kızdığı zaman yaptığı gibi kısmamıştı. Bir şeyle ilgilendiği zaman yaptığı gibi yukarı kaldırmıştı. Aslan karnının üstüne yere oturdu. Bakmaya devam etti. Pepe toprağa kazmış olduğu deliye baktı. Dibinde bir iki santim kadar çamurlu su toplanmıştı. Yaralı kolunun yenini yırttı, dişleriyle dört köşe bir bez parçası kopardı, suya batırdı, sonra ağzına soktu. Tekrar tekrar kumaşı suya batırıp emdi. Aslan hala yattığı yerden ona bakıyordu. Akşam inmekteydi ama dağlarda bir kıpırdanma yoktu. Kuşlar vadinin kuru dibine gelmiyordu. Pepe arada bir aslana göz atıyordu. Hayvanın gözleri uykuluydu. Esnedi, ince, uzun, kırmızı dili dışarı çıktı. Birden kafasını çevirdi, burnunun delikleri titredi. Koca kuyruğu yeri dövdü. Kalktı, bir gölge gibi, sık çalıların arasına daldı. Bir an sonra Pepe de duydu onu kaçıran sesi. Taşların üstünde yürüyen bir atın çok uzaklardan gelen nal sesleriydi bu. Bir de köpek avlıyordu. Pepe tüfeğini sol eline aldı. O da aslan gibi sessizce çalıların içine daldı. Akşam karanlığında öbür tepeye doğru tırmanmaya başladı. Karanlık büz bütün bastırınca ayağa kalktı. Hiç gücü kalmamıştı. Bir keresinde kayalardan kayıp düştü, dizlerinin üstüne kapaklandı. Gene de durmadı. Topraklara, taşlara tutunarak tırmandı, ilerlemeye devam etti. Tepeye yaklaştığı sırada yere uzanıp kısa bir süre uyudu. Yüzüne vuran ay ışığıyla uyandı. Kalktı, gene tırmanmaya başladı. 50 metre kadar gidince durdu, geri döndü. Tüfeğini unutmuştu. Ağır ağır aşağı yürüdü. Çalılığı araştırdı. Bir türlü bulamadı tüfeğini. Biraz dinlenmek için oturdu. Koltuğundaki bezin zonklaması daha da artmıştı. Yüreğinin her çarpışıyla birlikte kolu da sanki yükselip iniyordu. Nasıl yatarsa yatsın rahat edemiyor, ağır kolu koltuğun üstüne bastırıyormuş gibi geliyordu. Yaralı bir hayvan çabasıyla doğrulup tepeye doğru ilerledi. Sol eliyle şiş kolunu yakalamış vücudundan uzak tutuyordu. Tepenin üstüne doğru sürünüyor, yürüyor, birkaç adım atıyor, dinleniyor, gene birkaç adım atıyordu. Artık tepeye iyice yaklaşmıştı. Ay dağların çarpık çırpuk biçimini gökyüzüne çiziyordu. Pepe'nin başı döndü. Beyni sanki kapatasından çıkıp döne döne yükseldiği uzaklaştı. Yere düştü. Öylece uzanıp kaldı. Dağın kayalık tepesi topu topu 30 metre yukarıdaydı. Ay gökte süzülüyordu. Pepe sırtüstü döndü. Dili, dudakları oynadı, bir şeyler söylemek istedi ama sadece tıslar gibi bir ses çıktı ağzından. Güneş doğunca Pepe doğruldu. Kendine gelmişti, gözleri görüyordu gene. Kocaman şişmiş kolunu önüne çekti. Korkunç yaraya baktı. Kara bir çizgi bileğinden koltuğuna doğru uzanıyordu. Çakısını almak için elini cebine attı ama çakısı yoktu. Toprağı araştırdı gözleriyle. Sert, keskin bir taş aldı, kabarık deriye sürte sürte yarasını yardı. Sonra sıkıp içindeki yeşil irini boşalttı. Birden başını arkaya atıp bir köpek gibi uludu. Vücudunun sağ yanı bütün titredi. Ama acı, aklını başına getirmişti. Boz ışıkta son yokuşu da tırmanarak tepeye çıktı, bir sırak kayanın arkasına dolanıp yere uzandı. Önünde tıpkı bir öncekine benzeyen derin bir vadi vardı. Gene öyle susuz, ıssız bir vadi. Düzlüğü yoktu, meşe ağaçları yoktu. Hatta sık çalılar bile yoktu dibinde. Karşı kıyıdaki dağlar dimdik yükseliyordu. Üstü cansız çalılarla, kırılmış, ufalanmış kaya parçalarıyla örtülüydü. Yamacın orasına burasına serpiştirilmiş gibi duran kocaman, Aşınmamış granit damarlarıyla tepede gökyüzüne doğru diş diş uzanan kayalar görülüyordu. Gün ışımıştı. Güneşin alevi dağın üzerinden aşıp pepeğin yattığı yere düştü. Sert, kara saçları örümcek ağı içindeydi. Gözleri içeri çökmüştü. Dudaklarının arasından kara dilinin ucu görünüyordu. Oturdu. Yaralı elini kucağına aldı, iki yana sallanarak inledi. Başını geri atıp soluk göğe baktı. Büyük, kara bir kuş geniş bir çember çizerek gözden kayboldu, bir başkası soldan doğru süzülerek alçaldı. Dinlemek için kafasını kaldırdı. Tırmandığı yerden doğru bildik sesler gelmişti. İz üzerindeki köpeklerin heyecanlı, coşkun avlamaları duyuluyordu. Pepee başının önüne eğdi. Çabuk çabuk bazı sözcükler söylemek istedi. Ama sadece tıslar gibi bir ses çıktı dudaklarının arasından. Sol eliyle göğsünün üstündeki istavros çıkardı. Ayağa kalkması pek zor oldu. Dağın tam tepesindeki o büyük kayalardan birine artık alıştığı hareketlerle tırmandı. Kayanın üstüne çıkınca yavaşça doğruldu ayaklarının üzerinde, sallandı, dimdik durdu. Ta aşağıda uyuduğu çalılığı görüyordu. Bütün gücünü bacaklarına vererek. Orada, kayanın tepesinde sabah göğüne karşı kara bir leke gibi yükselmişti. Ayaklarının altında bir çıtırtı oldu. Bir taş parçası uçtu, bir kurşun arkadaki vadiye doğru vınlayarak geçti. Arkasından silah sesi geldi. Pepe aşağı baktı, sonra gene dimdik doğruldu. Vücudu geriye doğru bir sarsıldı. Sol eliyle birden göğsünü tuttu. Aşağıdan ikinci silah sesi geldi. Pepe öne doğru sallandı, Kayadan aşağı tekerlendi, Yere çarptı. Yuvarlanmaya başladı. Taşlar, topraklar da kayıyordu onunla birlikte. Sonunda bir çalılığa takılıp kaldı. Arkası sıra yavaş yavaş kayan topraklar gelip başını örttü. Son